Genç kadın dizseğiyle onu dürttü. Adam da içinden bu da ne demek yani dedi. Sonra yürümeye devam etmekle birlikte göz ucuyla genç kadına baktı. Yüzü yandan bakınca öylesine sakin görünüyordu ki hiçbir şey sezilmiyordu. Genç kadının sırtında yakası saz yapraklarını andıran açık renk şeritlerle süslü bir manto vardı. Yüzü mantonun yakasının yuvarlaklığı içinde, bol ışığın altında net olarak görünüyordu. Uzun kıvrık kirpikli gözleriyle önüne bakıyordu. Bu gözler iyice açıktı ama ince teninin altında hafif hafif atan damarlar nedeniyle elmacık kemikleri onları biraz ufatmış gibiydi. Burnunun kemerinden bir pembelik geçiyordu. Başını omzuna doğru eğmişti. Dudaklarının arasından da beyaz dişlerinin sedef gibi uçları görünüyordu. Rodolphe benimle ala mı ediyor acaba diye düşünüyordu. Emma bu hareketi sırf onu uyarmak için yapmıştı. Yanlarında Leroy de vardı çünkü. E, zaman zaman konuşmalarına katılmak istermiş gibi onlara bir iki söz söylüyordu. Hava çok güzel maşallah. Herkes sokaklara dökülmüş. Ruzgarda doğudan esiyor. Emma da, Rodolf da ona hiç karşılık vermiyorlardı. Ancak en ufak bir hareket yaptıklarında adam hemen yaklaşarak e, efendim diyor, elini şapkasına götürüyordu. Nabant'ın evinin önüne geldikleri zaman Rodolf, kapıya kadar yoldan gideceği yerde aniden dar bir patikaya saptı. Ardından Emma'yı da sürükleyerek İyi akşamlar Bay Lerö yine görüşürüz inşallah diye seslendi. Genç kadın gülerek amma da güzel sepetlediniz onu dedi. E ne diye başkalarını başımıza bela edelim. Hem bugün sizinle olmak gibi bir mutluluğa da kavuştum. Emma kızardı. Erkek de sözlerini bitirmedi. Ondan sonra havadan, çayırda yürümenin zevkinden söz etti. Mevsim ilerlemişti ama şurada burada yeni papatyalar bitmişti. Rodolf, ne güzel papatyalar bunlar dedi. Hem bizim buranın bütün sevdalı kızlarına fal baktıracak kadar da çok. Biraz toplayayım mı ne dersiniz? Genç kadın hafifçe öksürerek... <gülüyor> <gülüyor> ''Sevdalı mısınız yoksa?'' dedi. Rodolf ''Ee belli olmaz'' diye yanıtladı. Çayırlık dolmaya başlıyor, ev kadınları kocaman şemsiyeleri, sepetleri çocuklarıyla gelen geçene çarpıyordu. Çoğu zaman uzun köylü kadın dizileri karşısında yol değiştirmek gerekiyordu. Bunlar arasında mavi çoraplı, Altı düz ayakkabılı, parmakları gümüş yüzüklü hizmetçi kadınlar da vardı. Yanlarından geçerken hepsi süt kokuyordu. El ele tutuşarak yürüyorlar. Böylece kavakların bulundukları yerden, şölen çadırına kadar çayırlığın üstüne uzunlamasına yayılmış bulunuyorlardı. Yarışma başlamak üzereydi. Çiftçiler de birbiri ardından, Sırıklara gerilmiş, uzun bir ipten oluşan hipodrom gibi bir yere gidiyorlardı. Hayvanlar orada idi. Burunlarını ipten yana çevirmişler, eşit büyüklükte olmayan sağrıları karışık biçimde sıralanmıştı. Uyuklayan domuzlar burunlarını toprağa daldırmışlardı. Danalar böğürüyor, koyunlar meliyordu. İnekler bir dizlerini bükerek, Karınlarını Çimenlerin Üzerine Yaymışlar Ağır Ağır Geviş Getiriyorlardı Çevrelerinde Uçuşan Küçük Sinekler Yüzünden Hantal Göz Kapaklarını Kırpıştırmaktaydılar Kolları Sıvalı Arabacılar Kısraklardan Yana Kişneyip Şahlanan Damızlık Aygırların Yularlarını Tutuyorlardı Kısraklarsa Başlarını uzatıp yelelerini sarkıtarak sakin sakin duruyorlardı. Taylar analarının gölgelerinde dinleniyor, bazen gelip meme emiyorlardı. Bütün bu yığılmış gövdelerin uzun kıvrılmaları üzerinde, rüzgarda bir dalga gibi beyaz bir yelenin havalandığı, sivri boynuzların yükseldiği görünüyordu. Bu arada Koşuşan insanların başları da göze çarpıyordu. Kapalı alanın dışında yüz adım kadar ileride kimseyi ısırmasın diye ağzı sarılmış burun deliğinden demir halka geçirilmiş iri bir boğa vardı. Sanki tunçtan bir hayvan gibi hiç kımıldamadan duruyordu. Üstü başı yırtık pırtık bir çocuk boğayı bile iple tutuyordu. Biri yanda da iki sıranın arasından geçen bir takım erkekler ağır adımlarla ilerliyorlar, her hayvanı inceliyorlar, sonra kendi aralarında konuşuyorlardı. İçlerinde daha önemli görünen biri vardı. Yürürken bir deftere bir şeyler yazıyordu. Jürinin başkanı Derezöre'ydi. Rodolf'u görür görmez birden ilerledi gülümseyerek nazik bir tavırla. Ne? Bay Boulanger bizi bırakıyor musunuz? dedi. Rodolf Boulanger gelirim canım merak etmeyin diye yanıt verdi. Ama başkan gidince yok canım gitmem oraya dedi. Onun da olmaktansa sizin yanınızda olmak daha iyi. Rodolf Hayvan ve mal panayırıyla alay ediyordu ama daha rahat dolaşabilmek için jandarmaya mavi davetiyesini gösteriyor. Üstelik bazen güzel bir hayvanın önüne gelince durup bakıyordu. Emma'nın hayvanı aldırdığı yoktu. Rodolf bunun farkına vardı. Yonville hanımların giyim kuşamları hakkında şakalar yapmaya başladı. Sonra Kendisi de pek düzgün giyinmiş olmadığı için özür diledi. Kıdığında hem bayağı hem özentili şeyleri karma karışık bir halde birleşmişti. Eskiden biri sıradan bir insan böyle giyinmiş birini görünce acayip bir yaşam sürdürdüğünü karma karışık duyguları olduğunu san atakul köle olduğunu, toplumun göreneklerini az çok küçümsediğini sanır. Bu haliye hoşuna gider ya da çileden çıkarır onu. Rodolf'ün kollukları kıvrımlı patiska gömleği, kurşuni ketenden yeleğinin açıklığından rüzgara uyarak kabarıyordu. Geniş çizgili pantolonunun paçalarından, burunlarıyla yanları rugan kaplı kumaş ayakkabları görünüyordu. Rugan öylesine parlaktı ki, Otlar bunların içinde yansıyordu. Bir eli ceketinin cebinde hasır şapkası da başının üstünde yan yatmış, ayakkabılarıyla at dışkılarını çiğniyordu. Hem insan böyle köyde oturdu mu diye ekledi. "Emma ah, ne yapsa boşunadır dedi. Rodolf orası öyle diye yanıt verdi. Düşünün bir. Bu zavallıların bir teki bile bir giysinin biçiminden anlamaz. Bunun üzerine taşranın bayağılığından, birçok kişiyi boğulacak hale getirdiğinden, hayallerin burada yitip gittiğinden söz ettiler. Rodolf, işte ben de bunun için böyle kederliyim ya, diyordu. Genç kadın şaşırarak, siz mi dedi, ah, E pek neşeli sanmıştım ben sizi. ''Aa evet, görünür de öyleyimdir. Çünkü kalabalıkta yüzüme alaycı bir hava vermesini beceririm. Bununla birlikte ay ışığında bir mezarlık gördüğüm zaman ben de gidip şu uyuyanlar arasına katılsam demişimdir kendi kendime. ''Ya aa e dostlarınızın hali ne olur bunu hiç düşündünüz mü?'' Dostlarım mı? Ah oh, hangi dostlarım? Dostum var mı ki kim düşünür beni? Bu son sözlerle birlikte dudaklarının arasından ıslığı andırır bir ses çıkardı. Sırtında iskeleyi andırır bir sandalye yığınıyla arkalarından gelen bir adam yüzünden birbirlerinden ayrılmak zorunda kaldılar. Adam öylesine yüklüydü ki, sadece düzlemesine yana açtığı iki kolunun ucu, bir de tahta ayakkabılarının burunları görünüyordu. Mezarcı Lestibadua'ydı bu. Kalabalığın arasında kilisenin sandalyelerini sırtlamış götürüyordu. Kendi çıkarıyla ilgili her konuda kafası gayet işlek olduğundan, O da hayvan ve mal panayırından kar sağlamak için bu çareyi düşünmüştü. Parlak bir fikirdi bu. Sandalye isteyenlerin hangisine yetiştireceğini bilemez haldeydi. E, gerçekten de sıcaktan bunalan köylüler, hasırları günlük kokan bu sandalyeleri kapışıyorlar, e, mumların yağlarıyla kirlenmiş arkalıklarına da birazcık saygılı bir edayla yaslanıyorlardı. Emma Bavari yine Rodolf'un koluna girdi. O da kendi kendine konuşur gibi devam etti. Evet, o kadar çok şeyin eksikliğini duydum ki, tek başıma kaldım hep. Ah ne olurdu hayatta bir amacım olsaydı, bir sevgiye rastlasaydım, birini bulsaydım. O zaman elimden gelen bütün çabayı harcardım. Her engele aşar, her şeyi kırıp geçirirdim. Ama bana öyle geliyor ki halinizde yakınacak bir yan yok dedi. Rodolf, ya öyle mi sanıyorsunuz diye sordu. Genç kadın, çünkü yalnızsınız nihayet dedi. Biraz çekindikten sonra ekledi. Zenginsiniz de. ''Ah benimle alay etmeyin Allah aşkına.'' Emma yeminler ederek alay etmediğini söylüyordu ki patlayan bir topun gümbürtüsü duyuldu. Ardından da herkes köye doğru karma karışık bir halde itişmeye başladı. Ortalık boş yere verveleye verilmişti. Vali Bey gelmiyordu. Jüri üyeleri de törene başlamak mı... ''Yoksa daha beklemek mi gerektiğini bilemediklerinden çok zor durumdaydılar.''